1032 numaralı konu Hazreti Ömer'in Hazreti Osman için onun imanı bir orduya taksim edilecek olsaydı hepsine yeterdi demesi. Evet, Hazreti Ömer bir gün içlerinde Hazreti Osman'ın da bulunduğu bir meclise uğradı ve onlara "Aranızda öyle bir kimse vardır ki onun imanı bir orduya taksim edilecek olsaydı hepsine yeterdi." dedi. O bu sözüyle Hazreti Osman'ı kastediyordu.